Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği programındayız Kapatılma günlerinde yine Hukuk konuşmaya devam ediyoruz Bugünkü konumuz e, meslektaşım Sayın Benanoğlu. Hoş geldiniz Benan Hanım. Hoş bulduk Anne Hanım. Teşekkürler. Sağ olun efendim. Zaman ayırdınız bu zor günlerde bize. Şimdi e, zaten hukukçular biliyor. Dinleyicilerimiz için de inleleyelim. E, Benan Hanım e, İnsan Hakları e, Avrupa Sözleşmesinin 18. Maddesi ile ilgili e, yüksek lisans düzeyi olan e, bir hukukçu. E, kitabı da yayınlandı. E, izleyenler biliyorlar. Şimdi hepimizin ilgili insan hakları sözleşmesi bazı hakları mutlak olarak koyuyor. Örneğin işkence yasağı gibi, yaşam hakkı gibi ama bazı haklar için sınırlı sayıda nedenlere bağlı olarak sınırlama getirebiliyor. E, anayasamızın 13. maddesi de öyle. Ancak ilgili kanunda belirtilen nedenlerle sınırlı olarak haklar ve özgürlüklere kısıtlama getirilebiliyor ve yine yetkili makamlar tarafından bu yapılabiliyor ama e, hepimiz biliyoruz ki e, bu konuda e, yaygın yerleşik kötüye e, kullanmalar var o yüzden sözleşmenin 18. maddesi e, bu sözü edilen sınırlama nedenlerinin e, sözleşmede gösterilen nedenden başka bir şekilde gizli bir amaçla kısıtlanamayacağını öngörüyor işte ben anladım, da, e, bu konuda uzmanlaşmış çalışma yapan bir kuku ee, biz bugün Filiz hakkında 4 Mayıs'ta Yatan Avrupa Mahkemesi'nin verdiği kararı değerlendirmek istiyoruz. Çünkü bu karar, dinleyicilerimiz bilir, daha önceki programlarımızda da defalarca ele aldık. Ee, 2016 yılının Mayıs ayında e, yatırma dokunulmazlıklarının bir defaya mahsus toplu olarak kaldırılması ile ilgili bir Kanunun uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan sürece ilişkin. E, Fines Keresi Cecoğlu e, milletvekili, 2018'de yeniden milletvekili oldu. E, Kamuoyunun e, e, yakından izlediği bir süreç olmuştu. Bu Mayıs ve Kasım ayı, e, Haziran ve Kasım ayı 2015 yılı seçimleri arasında... E, Hende kolaylarından dolayı ciddi gerginlikler yaşanmıştı siyasi ortamda ve bu başkanı 28 Temmuz'da e, ben e, parti kapatılmasına karşıyım e, ama hepsi fert fert bire bire hesap verecek HDP yöneticileri hakkında gereği yapılacak diye bir beyanda bulunmuştu. Ertesi gün HDP'nin bütün milletvekilleri bildiğim kadarıyla meclis başkanına başvurup dokunulmazlıkların kaldırılmasını istemişlerdi. Meclis Başkanlığı Ağustos ayında sizin tek başına istemenizde olmaz. Meclis Başkanlığı'nın e, belli bir prosedürü var. Ona göre karar vermesi lazım demişti. Ama bu unutulmadı. İşte bunun e, ravanşı 2016'nın Mayıs ayında. Onun da e, milletvekilleri hakkında esas olarak uygulanan e, ağır bir yasama dokunulmazlığı ihlali süreci yaşadık. Ben hanıma öncelikle isterse bu süreci insan hakları hukuku bakımından özetlemesini e, diliyorum, rica ediyorum kendisinden. Ondan sonra da Filske Sajoğlu'nun mağduriyeti neydi, şikayeti neydi, insan hakları mahkemesi nasıl karar verdi? Efendim, Çok teşekkür ederim. Aslında siz gayet iyi özetlediniz süreci. E, bu Filske Sajoğlu kararından önce insan hakları mahkemesinin Selahattin Demirtaş'la ilgili verdiği 22 Aralık 2020 tarihli Büyük Daire kararına da konu olan bir karardı, yani bir konuydu dokunulmazlıkların kaldırılması meselesi. Mahkeme ilk defa bu Büyük Daire kararında bu dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinin kendisini oldukça geniş bir şekilde inceleyip hatta bütün ihlal sistematiğini bunun üzerine kurarak bir değerlendirme yaptı. Dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra HDP'li milletvekillerine ve Selahattin Demirtaş'a yönelik yargı takdiri başladı dedi. O yüzden bizim açımızdan hem Büyük Daire kararındaki bu tespitler bakımından oldukça önemliydi. Hem de Filiz Kerestecioğlu'nun kararı dokunulmazlık, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin Demirtaş'ın genel o durumundan bağımsız olarak bu meselenin ele alındığı İlk karar olması bakımından önemli. Şu anda İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde e, aralarında Selahattin Demirtaş, Figen, Yüksek, Daha Ferhat Encü, Balıken gibi diğer milletvekillerinin de olduğu hedefeli milletvekillerinin de e, dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin 40 başvuru daha var. E, 20 Mayıs'a kadar e, biz hükümet savunmalarına cevaplarımızı göndereceğiz. Ondan sonra büyük ihtimalle bu dosyalarda da e, Kerestecioğlu kararına benzer bir karar çıkacak dokunulmazlıklarla ilgili olarak. Sizin aslında söylediğiniz şey işte Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla ben parti kapatmalara karşıyım ama herkes özellikle dokunulmazlıklarla birlikte teker teker birey birey herkes bunun bedelini ödeyecek diye bir açıklama yapmıştı ve bu açıklamadan sonrasında çok hızlanan bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunun temel gerekçesi olarak da öncelikle çözüm sürecinin bitmesi, ee, 6-8 Ekim 2014'teki Kobane olayları, daha sonrasında da 2015 ve 2016'daki sokağa çıkma e, yasakları ve e, bu e, süreçte yaşanan e, olaylar aslında gerekçe gösteriliyor. Açıklamada da yani böyle bir dokunulmazlığın kaldırılmasına e, gerekçe e, olarak gösterilen e, şey de bütün bu arka planı dikkate alıp. Türkiye tarihinin en büyük ve kapsamlı terörle mücadelesinin e, mücadele çalışmasının yürütülmesi ve burada aslında bu mücadele yürütülürken özellikle hedefe milletvekillerinin e, teröre manevi ve bir destek veren açıklamalarda ve eylemlerde bulunmaları gerekçe gösterilmişti. İnsan Hakları Mahkemesi de aslında sadece bu e, değişikliğin gerekçesinde bunun böyle söylenmesinin e, milletvekillerinin özellikle muhalif milletvekillerinin siyasi açıklamaları olduğuna e, karar verdi. Yani bu, bu bağlamda bu sebeple bir değişiklik yapıldığını e, düşündü. Ve bu değişiklikle birlikte yani yeni Mayıs 2016'daki bu anayasa değişikliğiyle birlikte o zamana kadar e, bir milletvekilinin kaldırılması kaldırılmasıyla ilgili bir takım tezbekeler geldiyse meclise, Adalet Bakanlığı'na e, o kişilerle sınırlı olarak bir geçici olarak ee, ve bu kişilerle sınırlı olarak bir düzenleme yapılması sağlandı. Ee, bu da e, hem e, Büyük Dari kararında hem de Kerestecoğlu kararında söylendiği üzere 29 AKP milletvekili, 59 CHP milletvekili, e, 55 HDP milletvekili, 10 MHP milletvekili ve bir bağımsız milletvekilini kapsıyordu. E, yani aslında 139 milletvekili için getirilen bir düzenleme oldu. Fakat bunların içerisinde en fazla fezleke 518 fezlekeyle HDP'li milletvekillerine aitti. Bu tezkekelerin içeriğine baktığımız zaman da Cumhurbaşkanı'na hakaret tutu, suç tut işlemeye tahrik, halkasıyla düşmanlığa tahrik etmek, güveni hızlıya kullanmak gibi ya da işte Kerestecoğlu örneğinde gördüğünüz gibi bir eyleme katılmak gibi bir takım gerekçeler olduğunu görüyoruz. E, hükümetin hem e, büyük daire sürecinde hem de Filist Kerstoğlu'nun başvurusunda sunduğu görüş aslında e, bu dokunulmazlıkların anayasaya aykırı bir şekilde kaldırılmadığı yönündeydi. Çünkü biliyorsunuz e, buna çok sert bir tepki göstermişti bu dokunulmazlıkların kaldırılmasına. E, Kılıçdaroğlu da açıklama yapmıştı anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz e, bu değişikliğe e, diye. Orasında zaten CHP milletvekillerini de etkileyecek bir sürece girildi. Onun da belki e, payıyla Hükümet de aslında sürekli bu argümanı ileri sürdü. Biz sadece istemedik bunu. CHP de buna destek oldu. Zaten sadece muhalif milletvekillerine yönelik değil, HDP özür dilerim, AKP ve MHP milletvekillerine de e, böyle bir düzenleme getirildi. Onları da kapsıyor. E, HDP milletvekillerine yönelik de işte baskılar, fezlekelerin sayısı ya da onların gözaltına tutuklanması da bu değişiklikten sonra artmış değil. Eğer isterlerse bir dava açıldıysa, bir soruşturma açıldıysa ya da bu sebeple tutuklandılarsa bunları ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi önüne götürebilirler. Dolayısıyla burada bir e, problem yok, bir mağduriyet yok, bir e, usulü olarak da bir güvenceden mahrum kalmış değiller gibi bir e, gerekçe ee, onun dışında söylediği şeyler bu aynı zamanda e, hem Demirtaş'ın büyük tarih kararında hem de Filiz Keseceoğlu'nun kararında e, Milli Hakim Sadet Yüksel'in de şahinde belirttiği bir nokta. Siz de az önce söylediniz. E, Temmuz 2015'te Perbin Buldan ve İdris Balıken imzalarıyla e, bütün HDP milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması için bir talepte bulunmuştu. Ee, hükümet aynı zamanda buna da değindi. Siz zaten istediğiniz dokunulmazlıkların kaldırılmasını diye her ne kadar meclis bu istek yani sizin böyle bir istekte bulunmanın dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli değil e, dese de e, tek seferlik bir düzenlemeydi. Anayasa değişikliği olduğu için aslında daha bir meclis kararına göre daha fazla güvence sağlıyor gibi bir takım gerekçelerle bunu meşrulaştırmaya e, çalışmıştı hükümet. Ve ee, bir takım e, itirazlar ileri sürmüştü. İşte siz aslında bundan doğrudan etkilenmediniz. E, bu hem Feriz Hanım'ın başvurusunda var hem de diğer az önce söylediğim 40 milletvekiliyle ilgili gelen e, hükümet savunmasında e, ortaya konulan savunmalardan bir tanesi. Hiçbir milletvekili bu değişiklikten doğrudan bir şekilde etkilenmedi. popüler bir başvuru yapılıyor yani. Toplu olarak bir başvuru yapmışsınız. E, ve zaten Anayasa Mahkemesi'ne de başvuruda bulunmamışsınız bile. İnsan Hakları Mahkemesi de aslında bunu e, çok e, genel bir şekilde tam Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardan itibaren e, alarak ve sadece kendi kararı doğrultusunda değil Venedik Komisyonu'nun ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin bu konuyla ilgili görüşlerine de dayanarak bu argümanların hepsini tekrar tekrar çürüttü. Venedik Komisyonu bu ameliyata değişikliği e, onun önüne geldiğinde bir e, danışma organı Avrupa Konseyi'nin e, ve böyle bir değişiklikle ilgili görüşü sorulduğunda e, ilk defa böyle bir düzenlemenin Türkiye tarihinde olduğunu, 139 tane milletvekili hakkında tek seferlik ve onların kendi şahsına yönelik bir düzenleme getirildiğini ve bu sırada aslında yasama sorumsuzluğu yani kişilerin mecliste yaptıkları, söyledikleri sözler sebebiyle bir baskıya maruz kalmamalarını sağlayan bir düzenleme yürürlükte olurken belirli kişiler için e, dokunulmazlık zırhının kaldırılmasının e, ve bunun böyle özellikle gelecekteki dosyalar bakımından etki edebilecek bir şekilde kaldırılmasını e, açık bir e, şekilde e, bu anayasa değişikliği prosedürünün kötüye kullanılması olarak tanımladı. E, ve milletvekilleri hakkındaki işte davaların tek tek ele alınması fazla uzun sürecek TBMM'nin gündemi meclisin yani gündemi bununla e, işte yeteri kadar işgal edilecek gibi bir takım argümanları yine hükümetin sunduğu e, ikna edici bulmadı ve burada özel olarak e, muhalefet yer alan milletvekillerinin kendisinin hedeflendiğini ve bu uygulamanın kendisinin bu sebeple siyasi açıklamaları ve eylemleri sebebiyle zaten hedef olan muhalif milletvekillerinin daha ayrımcı bir muameleye maruz kalmasına yol açacağını, bunun da eşitlik ilkesini izlal edeceğini söyledi. Böylece de aslında uzun vadede aslında milletvekillerinin ifade özgürlüğünün de e, yok edileceğini tespit etti. İnsan Hakları Komiseri de bu açıklamalara dayanarak daha sonrasında bir e, görüşte bulundu Türkiye ziyareti sonrasında. Neydi Komisyonu'nun e, bu tek seferlik ve kişiye özel bir adım olarak nitelendirdiği ve anayasa değiştirme usulünün kötüye kullanılması olarak nitelendirdiği bu e, sürecin kendisinden endişe verici olduğunu ee, özellikle az önce saydığım Cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlilerine hakaret, propaganda, kimle düşmanlığa tahrik gibi aslında ifade özgürlüğüyle çok ilişkili olan e, bir birtakım suçlamalar çerçevesinde bu milletvekillerinin e, yasama sorumsuzluğunu da kapsayacak açıklamaları sebebiyle dokunulmazlıkların kaldırılmasının e, çok ciddi bir etki yaratacağını ama burada özel olarak e, HDP'nin etkilendiğini neredeyse bütün hedefe milletvekillerinin etkilendiğini söyledi. Ee, İnsan Hakları Mahkemesi de bu iki görüşe özellikle yer verip e, halihazırda e, bütün bu durumun yani özellikle muhalif milletvekillerinin e, başta olmak üzere HDP milletvekillerinin beyanları sebebiyle, siyasi açıklamaları sebebiyle böyle bir... E, düzenlemenin çıkartılmasının ve böyle bir sonuçla karşı karşıya kalmalarının kendisinin hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Burada, burada aslında İnsan Hakları Mahkemesi bu meseleyi en başından itibaren siyasi açıklamalarla ilgili olduğu için ifade özgürlüğü meselesi üstüne oturdu ve ifade özgürlüğünde bir hakka yönelik bir yani ifade özgürlüğümüzün ihlal edilmediğini incelerken Mahkeme üç aşamalı bir test yapar. Ee, i̇lk olarak müdahale var mı? Buna bakar. Bu müdahalenin kanuni bir dayanağı var mı? Buna bakar. Meşru bir amaç var mı? Ve bu e, meşru amaç demokratik toplumda e, gerekli mi, ölçülü mü, orantılı mı? Buna bakar. Eğer bir müdahalenin kanuni dayanağı yoksa ya da bir kanuni dayanağı varsa ama bu kanuni dayanak e, anayasa ya da insan hakları sözleşmesi, de aranan kanun şartını e, taşımıyorsa o zaman e, ve öngörülebilir değilse o zaman meşru amaç var mı ya da demokratik bir toplumda gerekli mi değil mi buna bakmadan sadece kanuni olmadığı için ya da bu şartı taşımadığı için ihlak kararı verir. Büyük daire kararında da bunu yapmıştı. E, şimdi Filiz Kesecioğlu kararında da aynısını yaptı. Dedi ki e, anayasa bizim yani bütün anayasa değişikliklerine dokunulmazlıklarla ilgili olan daha önceki teklifleri, buna yönelik başvuruları, Kart Türkiye kararını mesela dikkate alarak Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir anayasa değişikliği ve çok ciddi bir şekilde bu hakkın anayasa değişikliği usulünün kötüye kullanılması tespitinde bulundu kasıtlı olarak bu güvenceden bu kişilerin mahrum bırakıldığı tespitinde bulundu. Dolayısıyla e, yasama sorumsuzluğu devam ederken bir anda e, sadece belirli kişilerle ilgili olarak muhalefet vekillere olarak özellikle böyle bir uygulamanın getirilmesinin hiçbir milletvekili bakımından öngörülebilir olmadığını yani buna gidip benim dokunulmazlığımı kaldırın diyen milletvekilleri de dahil olmak üzere böyle bir uygulamanın getirileceğinin Türkiye tarihinde kimsenin ...öngörüsü içerisinde olamayacağını söylesin. Bu sebeple de hem bu kötüye kullanmayı hem de öngörülebilir olmamayı değerlendirerek bir ihlal kararı verdi. Kesinlikle öngörülemez diye ifade özgürlüğünden. Ee, şimdi Milli Hakim burada tabii e, iki tane gerekçe sunuyor. Bir bu görüşe şerz düşerken e, bir tanesi az önce söylediğim gibi zaten kendileri gidip talep ettiler. Dolayısıyla bunu öngörebilirlerdi e, diyor. İkinci olarak da hem hükümet de aynı e, görüşte doğrudan HDP'li milletvekillerinin ya da sadece HDP'li milletvekillerinin etkilenmediği söyleniyor. Buna Filizkez ve kararında bu kadar açıklıklı bir cevap verilmiş değil ama büyük daire kararında buna ilişkin e, hem ifade özgürlüğü bölümünde hem de sözleşmenin 18. maddesi yani siyasi sebeplerle tutukluluk meselesinde e, önemli bir yer ayrılmış vaziyette. Çünkü hükümetin argümanı şu, ee, sadece HDP milletvekillerinin başına gelmedi, AKP'den 5 milletvekili var, CHP'den 9 milletvekili var, MHP'den milletvekilleri var. Yani bunlar aynı zamanda bu dokunulmazlıklar kaldırıldıktan sonra e, ceza aldılar ya da işte gözaltına alındılar, tutlandılar gibi. Bu aynı zamanda Selahattin Demirtaş'ın e, büyük daire önündeki duruşması sırasında da ısrarla sorulmuştu. 46 Avrupa Konseyi Üyesi ülke içerisinde benzer uygulamanın görüldüğü bir e, ülke var mı e, gibi ve sadece HDP mi ya burada maruz kalıyor e, gibi sorular sorulmuştu. Mahkeme aslında burada bunlara da e, cevap vermiş. Çünkü duruşma sırasında da buna cevap verememişti hükümet. Yazılı olarak sonrasında sunulan beyanlarda da buna yönelik bir cevabı olmadı. Ve mahkeme dedi ki bu uygulama kötüye kullanmanın dışında Aynı zamanda muhalefeti de hedef alan bir uygulama. CHP de bundan mağdur oldu ama esas olarak gördüğümüz bizim 20 Mayıs 2016 tarihli bu anayasaya aykırı anayasa değişikliğiyle esas olarak HDP'li milletvekillerinin aslında milletvekilliği yapamamalarını sağlayacak bir düzenleme getirilmiş oldu bununla dedi. Burada şöyle bir nokta vardı, Başvurular, dokunulmazlık başvurusu yapılırken sadece ifade özgürlüğü ihlali ileri sürülmemişti. Aynı zamanda e, serbest seçim hakkının da ihlal edildiği söylenmişti ve bunun e, 18. madde altında siyasi sebeplerle bu kişilerin ifade özgürlüğünü ve serbest seçim hakkını e, sınırlandırmak amacıyla yani bu kişiler artık milletvekilliği yapamasın. Ee, ya da yaparken yargı tacizine maruz kalsınlar ve bir noktada da işte cezalıp uzun maddede e, hem tutuklansınlar ceza altında hem de e, tekrar milletvekili seçilemesinler gibi bir amaç güdül e, iddia edilmişti. Mahkeme bu şikayetleri yani serbest seçim hakkı ihlallerini ve e, 18. maddenin ihlal edildiği iddiasını hükümete bildirmeye gerek duymadı. Ee, o yüzden sadece ifade özgürlüğü altında e, incelendi. Ama Demirtaş'ın büyük daire kararından sonra gördüğümüz üzere e, eğer bu başvurular yani zaten hali hazırda e, 4 Kasım 2016 tarihli tutuklamayla ilgili olarak Demirtaş dışında da tutuklanan diğer HDP milletvekillerinin başvuruları mahkeme önünde e, orada da tutuklulukla ilgili başvurularda ya da bir ceza verilirse eğer o ceza ile ilgili olarak gidilecek başvurularda serbest konusu ve 18. madde konusu orada ele alınacaktır diye düşünüyorum. Ama burada sadece ifade özgürlüğü bakımından bir değerlendirme yapmayı tercih ediyoruz. Peki ben Hanım o zaman e, şimdilik bu bölümü bitirelim bir müzik arası verelim. Bundan sonra e, kararda etkili olduğu belli olan Venedik konusunun raporuna kısaca tekrar dönmek istiyorum. E, o rapordaki saptamalar üzerinden o saptamalara rağmen niçin 18. madde ile ilgili ihlal kararı verilmedi? Sizin bu konudaki değerli görüşünüzü de dinleyicilerimiz duysun istiyorum. Evet şimdi bir müzik arası veriyoruz. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programındayız. Konuğumuz Ben Anmolu. Bu arada Bahri Berend'e katıldı programa. İlk bölümünde bir teknik engel olmuştu ama o engel şu an aşıldı. Hoş geldiniz Bahri Bey size. Hoş bulduk. Sizler hoş geldiniz. Ben Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet. Sizin birinci bölümde konuştuk. Sanatları Mahkemesi'nin kararını ıı, özetledi. Ben de kendisine Venedik Komisyonu'nun ıı, bu karar üzerindeki ıı, raporunun 2016 Ekim ayında verdiği raporun ettiklerine dikkat çekerek soru soracağımı söylemiştim. Öyle ara verdik. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Ben Venedik Komisyonu'nun ıı, bu sözünü ettiğimiz... Belirleyici raporunda milletvekili korumasının e, demokrasilerdeki önemi uzun uzun anlatılıyor. Herkesin ifade özgürlüğü var ama e, e, halkı kendisine e, kendisini temsil etsin diye oy veren halkı özgür iradesiyle rahat rahat temsil edebilsin diye milletvekillerine özellikle e, bir, daha geniş bir ifade özgürlüğü tanındığı ve bunun demokrasilerde önemli olduğu belirtiliyor ve bütün çeken her okuduğumda bir daha bir daha dikkat ediyorum. Gerçek ve köklü demokrasiler lafı var bu raporda. Bir de geçiş döneminde olan Kırgızdan nispeten yeni demokrasiler deniyor ve belki e, köklü demokrasilerde artık dokunulmazlar gerek yok. Bunun varlığı tartışılabilir ama e, kırıldan demokrasilere bakıldığında özellikle muhaliflerin cezalandırıldığı, itibarsızlaştırıldığı, yok edilmeye çalışıldığı demokrasilerde. Özellikle yargı bağımsızlığının ıı, tarafsızlığının, hakim tarafsızlığının söz konusu olamadığı, Cumhuriyet Savcıları'nın yürütmenin etkisinde olduğu gözlemden demokrasilerde milletvekili dokunulmazlığının önemine değiniliyor. Ve e, Türkiye gibi bir ülkede de çok önemli olduğunu ve kaldırılmaması e, ne dikkat çekiyor. Bir de usule ilişkin itirazı var, raporun uyarısı var. Diyor ki belli bir usul var. E, anayasanın 83. maddesine 84. maddesine baktığınızda ve meclisin iş gücüne baktığınızda bunlar belli. Mesela nedir o? Eğer bu bir anayasa değişikliği ise belli bir çoğunluğun olması gerekiyordu. Ve yine bir milletvekilinin kaldırılması düşürülmesiyle ilgili bir oylama varsa bunun yazı yapılması gerekiyor. Ama basına yansıyan fotoğraflardan da biliyoruz pek çok AKP'li milletvekili verdiği oyları göstererek açık oylama, fiili bir açık oylama ile süreci sonlandırmıştır. 70 milletvekili bir de bu aslında bir anayasa değişikliği değildir. Anayasa değişikliğinin ile öngörülen güvencelerine unulmadı. Bu olsa olsa parlamentonun kendi iç çalışmasına yönelik milletvekillerinin dokunulmaz nedeniyle olduğu için bir parlamento kararıdır. Parlamento kararı olduğu için biz her ne kadar meclisin eşit birini sağlayamıyorsak da HDP milletvekilleri olarak bizim milletvekillerimizin Doku, kaldırılmasına yönelik olarak bu dokunulmazlık kararıyla ile ilgili e, kararın e, iptalini Anayasa Mahkemesi'nden isteriz demişlerdi ve hızlı bir şekilde çünkü süresi çok güzel biliyorsunuz 7 günlük bir süre var e, iptal davası etmişlerdi Anayasa Mahkemesi'ne Anayasa Mahkemesi'ne 3 Haziran 2016'da kararını verdi ve dedi ki bu bir parlamento kararı değildir bu bir anayasa değişikliğidir anayasa değişikliğine de e, bu bir kanundur. E, kanun olunca da e, anayasa 148'e göre Cumhurbaşkanı'nın ya da meclisin 5'te 1'nin evet. çoğunluğunu oluşturan partinin iptal davası açması lazım. Ve bu iptal davasının da 10 şekil bakımından sınırlı inceleme yapılabiliyor. E, sadece 10 gün içinde açılması lazım ama CHP bunu açmadı. Cumhurbaşkanı da açmadı. önce Zübeyan Hanım açıkladı zaten CHP'nin terörü destekliyor görünmemek için. Ee, anayasaya aykırı olduğunu bildiği halde bu sürecin iptal davası açmayacağını e, dile getirdiğini ve açmadığını biliyoruz. Bu 70 milletvekilinin e, davası verildi. E, az önce bir hanım söyledi insan hakları mahkemesinde de 40 tane daha bekleyen sanırım milletvekilinin evet. kararı var. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Friskeres Teçoğlu hakkında bu dokunulmazlık kaldırıldıktan sonra Friskeres Teçoğlu Yargılandı. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına e, aykırılıkta suçlanıyordu. 14 Şubat 2016'da Kadıköy'de e, 100 kadının e, bir araya geldiği, sonra toplam 200 kişinin oluşturduğu toplu önünde yapılan bir konuşmalar. E, bu konuşmanın sonunda birinde patuna bir, bir açıklamada bulunmuş. E, bu açıklamasından dolayı e, savcı kesimini e, çıkardı. E, bir zamanlar e, 2016 Yılında e, 2018 yılında 25 Ocağı'nda beraat etti. Bir gidildi, sınaf bozdu sorgusu yapılmadan bu karar verildi diye. Sonra tekrar yargılandı, tekrar beraat etti. Ben ben Hanım'a şunu sormak istiyorum. Bu zamanın dosyasının ayrıca önden ele alınmasında beraat etmesinin bir etkisi var mıdır? Geriye kalan 40 milletvekili için Selahattin Demirtaş kararındaki çok net ilkeler de ortadayken bir farklılık görebiliyor musunuz? Neden ee, öncelik verildi ya da neden ayrıldı e, onu gerçekten bilmiyoruz. Çünkü toplu olarak yapılmıştı e, başvurular. Yani aynı tarihte değil ama aynı dönem içerisinde. E, <gülüyor> ama aynı hani bir tanesini bir başvuruyu öncelikli olarak seçeyim ondan sonra e, geri kalanları ona uy uyarlarım gibi bir mahkemenin leading case dediğimiz öncü dava seçme e, uygulaması Var. Bence o yüzden e, Filiz Hanım'ın başvurusunu seçmiş olabilirler. E, çünkü benim bildiğim kadarıyla diğer 40 kişinin de dosyaları aynı şekilde mi? Tabii onu e, bilmiyorum herkesin avukatı ben olmadığım için de dosyadaki bütün delilleri, durumları bilmediğim için ama e, Filiz Hanım'ın gibi e, bir suçla yargılanıyor ya da yargılanacak olması da burada bir etken olabilir. Çünkü Demirtaş'a baktığımız zaman biliyorsunuz çok fazla tebligatı ve çok ağır suçlamalar var. Aynı şekilde Figen Yüksekdağ'la ilgili de, Ferhat İnci ile ilgili de, Baluten ile ilgili de dolayısıyla hani belki orada e, 2911 için bile bu getirildi gibi bir yönden bakıp seçmiş olabilirler. E, diğer vekiller için yani o kalan 40 başvuruda da ee, kararda şey söyleniyor yani bu başvuru formunda ileri sürdüğünüz yazdığımız e, olaylar çerçevesinde buna fakat değerlendireceğiz diye o zaman çok büyük bir e, grup vekille ilgili henüz somut olarak akılmış bir şey yoktu. Eylül 2016'da bu başvurular yapıldığında daha sonrasında e, açıldı soruşturmalar yapıldı tutuklamalar. E, o yüzden... Bunları şey olarak teker teker değerlendireceğini düşünüyoruz daha sonrasında açılan bu soruşturma ve kovuşturmaları. Belki onların içeriğine de bir nebze girerek bakabilir. Zaten Selahattin Demirtaş'ın büyük daire kararında bunu söylüyor mahkeme. Yani bu dokunulmazlık kaldırılmasından sonra çok sayıda fezleke hazırlandı, birleştirildi, 14 HDP milletvekili tutuklandı diye. Dolayısıyla daha farklı bir karar değil ama belki onların da e, yani bu sonrasında açılan soruşturmalarla nasıl daha çok etkilendiklerini e, ortaya koyacak bir değerlendirme yapabilir. Çünkü hükümetin en başından beri argümanı dokunulmazlıkların kaldırılmasından doğrudan etkilenmedikleri yönündeydi. Hı hı. E, Filiz Hanım'ın nispeten e, işte bir soruşturma ve beraatle sonuçlanan bir e, yargılamayla, e, bunu atlatmış gözüküyor şimdilik ama onun dışında hali hazırda davaları devam eden tutuklu olan ceza alan e, çok fazla milletvekili var. Belki bir ayrı nokta olarak bir de bunlar geldi. Dolayısıyla çok daha ağır etkilendiler gibi bir değerlendirme olabilir kararda. Evet e, benim Filiz gibi sormak istediğim başka bir şey yok. Ee, bir de şu an dava var. Dava hakkında neler söylemek istersiniz? Ben ben bir şey sorabilir miyim? Şimdi Friskerescioğlu ile ilgili 18. madde ihlali verilmedi ve son zamanlarda 18. madde ihlali verilmeyen bazı dosyaları konuştuk. Ee, acaba 18. madde mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açılan davalarda 5. maddeye, 6. maddeye, 10. maddeye Aykırılıktan yani bunların ihlalinden karar verdi fakat 18. maddeden ihlal vermediği kararlar var. 18. maddeden ihlal vermesinin ya da vermemesinin e, önemi sizce ne? Çünkü mesela Türk e, hakimi diğer ihlallere e, oy veriyor ihlal var diye fakat 18. madde ihlali verilen işte, kararlarda e, buna muhalefet ediyor. Sizce bu 18. maddenin hukuki ve politik sonuçları nedir? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir değerlendirme yapabiliriz Ben Hanım? Aslında gerçekten benim açımdan sihirli bir değnek etkisi var gözlemlediğimiz kadarıyla bu davalarda 18. maddeden ihlal kararı verilmesinin. Çünkü <gülüyor> bütün sözleşme sistemi aslında taraf devletlerin iyi niyeti üzerine kurulu ve siz 18. maddede ile ilgili bir ihlal iddiası ileristir bir başvurdu sizinle ilgili bir devletle ilgili artık orada iyi niyetin ortadan kalktığını ve bu kişinin e, sözleşmede korunan, güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin ekonomik olabilir, siyasi olabilir farklı bir sebeple kötüye kullanılarak onun elinden alındığını iddia etmesi anlamına geliyor. Yani onu susturmak ya da cezalandırmak için bir takım hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığını iddia etmeye başlıyoruz. Bu noktada da o iyi niyet ortadan kalkıyor. Bu iyi niyetin ortadan kalkması aynı zamanda sadece o soruşturmanın açılması ve tutulmanın yapılması ile alakalı değil. Eğer yeni bir delil ortaya koyamıyorsanız, o soruşturma ve kovuşturma sonunda verilen bir hapis cezasını da etkiliyor ve aslında bütün süreci e, sakat bırakabilecek bir e, etki doğuruyor mahkemenin de e, yaklaşımı doğrultusunda ve daha sonrasında verilen ihlal kararlarının uygulandığı, e, uygulanıp uygulanmadığının denetlendiği Bakanlar Komitesi'ndeki önündeki sürece baktığınızda. O yüzden aslında 10. maddeden bir ihlal kararı verildiğinde ya da 5. maddeden bir ihlal kararı verildiğinde bu kişinin... Beraat etmesini, yeniden yargılanmasını, serbest kalmasını sağlayacak bir etki doğurabilir, doğuruyor da nitekim. Ama 18. maddeden bir icla kararı verilmesi, yani bunun kötü niyetlerle yapıldığının söylenmesi, o icla kararından sonraki süreci de etkileyecek olan bir yolu açıyor. Ve bu sadece kişinin serbest kalması, yani o soruşturma kapsamında serbest kalması, e, beraat etmesi, anlamını taşımıyor. Aynı zamanda o kişiyle ilgili eğer başka soruşturmaları kovuşturmalar varsa yine siyasi sebeple olarak bu soruşturmalara da sirayet etme etkisi var. Ee, onun dışında mesela avukatlık yapmaktan men edilebilirsiniz. Selahattin Demirtaş örneğinde gördüğümüz ve göreceğimiz üzere e, siyasetten yasaklanabilirsiniz bazı haklarınızı kullanmaktan. Tekrar milletvekili olmanız engellenebilir. E, aday olmanız, oy kullanmanız dahi engellenebilir. Böyle bir durumda bunların da kaldırılmasını ve yok edilmesini, dolayısıyla ihlalden önceki hale tam anlamıyla dönülmesini sağlayacak bir takım yollar açabiliyor. 18 o yüzden yani sadece o ana değil, bundan sonraki bütün sürece de çok, bütün olumsuzlukları ortadan kaldırma yükümlülüğü isteyen bir sihirli değnek görevi görüyor şu anki e, işlev bakımından. Bu yüzden önemli. Ve onun dışında da bence bir uluslararası mahkemenin evet burada e, anayasa değiştirme usulü anayasanın kendisine ve bütün usulü güvencelere aykırı olarak eşi benzeri görülmemiş bir biçimde ihlal edildi. Dolayısıyla burada ifade özgürlüğü ihlali var demek doğru. Ama arkasındaki niyeti bir uluslararası mahkeme açıkça ortaya koymadığı sürece de ne yazık ki yetersiz ve eksik. Çünkü Demirtaş da, da söyledi bunu. Bunu söylerken dokunulmazlık sürecini de dikkate aldı. Şunun söylenmesi de gerekiyor aynı zamanda. Bu anayasaya aykırı değişikliğin kendisi, anayasaya aykırı anayasa değişikliğinin kendisi bu muhalif vekilleri susturma ve cezalandırma amacıyla getirildi. Dolayısıyla burada bir 18. madde aykırılık var. Sesdikliğinin olması lazım. Çünkü eğer bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu sorunun çözümünü istiyorsanız Öncelikle adını doğru koymanız gerekiyor. Şimdi burada sadece ifade özgürlüğü ihlali bulursanız eğer bu eksik bir tanımlama daha fazlasına ihtiyacımız var. O yüzden 18 aslında neyin ne olduğunu da yani bir anlamda o büyük resmi görme açısından da bizim için e, önemli bir madde. Ben şöyle de e, acaba anlayabilir miyiz diye düşünüyorum. Şimdi bu ihlal kararlarından sonra hem e, Anayasa'daki bizim anayasamızın ve anayasa mahkemesinin bireysel başvurular üzerine verdiği kararlarda hem de <gülüyor> AHİM'in verdiği kararlarda e, bir anlamda ihlalin giderilmesiyle ilgili sonuçlar doğuruyor. Fakat 18'in yani bir, bir anlamda bireysel hakların ve ihlal edilen bireysel durumların düzeltilmesi için bir e, mahkeme, ulusal üstü bir mahkeme. Kararı var elimizde ama aynı zamanda bu 18. maddenin ihlaliyle hükümete de hükümet e, aleyhine de veya hükümeti de genel olarak e, hukuka uygun sözleşmeye uygun davranmak konusunda siyasi bir baskı yarattığı sonucunu da çıkarmaya e, çalışıyorum böyle anlamaya çalışıyorum. Çok doğru. Ee, çünkü sizin de söylediğiniz gibi aslında bu verilen 10. madde ihlali yani ifade özgürlüğü ihlali ya da özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali neyse bu aslında başvurucuyla ilgili bir durum. Ama siz 18. maddeyle ilgili bir tespitte bulunduğunuz zaman bir ihlal kararı verdiğiniz zaman bu sadece o başvurucuyla sınırlı kalmıyor artık. Bu genel olarak milletvekilleri, gazeteciler, avukatlar, hak savunucuları gibi... E, muhalif kesimin üzerinde bir yargı tacizi olduğunu bunun da ülkedeki genel olarak yargının ve hukuk devletinin durumunu gösterdiğini anlıyoruz biz bu ihlal kararından. Eğer devlet de niyetli bir şekilde hareket ederek sizin hak ve özgürlüklerinizi kısıtlıyorsa burada artık yargı bağımsızlığı bir sorundur. Burada artık hukukun üstünlüğü ilkesinden bahsetmek o kadar da mümkün değildir. Zaten böyle bir ihlal kararı verildiğinde Normalde sadece 5. maddeden ya da 10. maddeden bir ihlal kararı verildiğinde serbest kalacaksanız ya da yeniden yargılanıp berat edecekseniz 18. madde ihlali kararı verildiğinde bu sizin bir yargı reformu ve belki de bir iktidar reformu yapmanın gerektiğini gösteriyor. Yargı bağımsızlığını tekrar tesis etmek için, hukuk devletine tekrar geri dönmek için. Bu o yüzden bütün sistemi yani bir devlet sistemini ilgilendiren bir ihlal kararı ve evet, bununla paralel bir sonuç doğuruyor. Şimdi e, aslında... Evet, şunu söylemek istiyorum müsaadenizle. 82 evet. Anayasası'nı biliyorsunuz geçici madde Maddeler rejimiyle de e, ayrı bir yere koymak gerekiyor. Askeri vesayet bu geçici maddelerle kurumsallaşmıştı Türkiye'de. Bir insanlara dokunulamamıştı. Hala dokunulamıyor hatta değil. Yani. Şimdi burada e, anayasa seksinin e, yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı getirirken az önce de söylediğimiz gibi parlamenter sistemin işleyişini güvence altına alıyor. Siyasi dokunulurunu ortadan kaldırıyor ve yine anayasa mahkemesi kendi verdiği kararlarında da belirttiği gibi anayasa atmosferindeki seçme ve seçilme hakkının önemi bakımından e, seçme ve seçilme hakkı e, demokrasilerde vazgeçilmez bir hak. Bireyin gelişmesi ve toplumun katılım hakkının, şeffaflığının, çolculuğunun sağlanması için e, ve e, milletvekili aslında dokunulmaz kılınarak kendisine oy veren halkın meclisi temsil işlevini de yerine getiriyor. Şimdi siz geçici maddelerle parlamentonun kendi kendisini bıçaklamasına kendi işlevini ortadan kaldırmasına göz yumduğunuz zaman o zaman geçici maddeler rejimi yeni bir kimlikle devam edecek. Kemal özel Hoca Yasama ile ilgili medeni dünyada bildiren bütün ilkelere aykırı demişti. Daha teklif gündeme getirildiğinde. Evet. Bu, bu kadar her şey netken anayasa hukuku uygulaması ve ilkeleri içinde 18. madde bakımından inceleme yapılmaması gerçekten hayal kırıklığı ve şaşırtıcı oldu benim için. Evet ben şimdi aslında 18. maddeyle ilgili verilen ihlal kararları var. Aslında bu ihlal kararları ve bu ihlal kararlarıyla çıkan tablo ile e, Türkiye'deki e, genel siyasi hukuki durumun e, çok doğru saptandığını düşünüyorum. Bazı dosyalarda ihlal kararı verilmese bile Söz gelimi işte daha öncelikle 83. maddenin ikinci fıkrasıyla ilgili yapılan yasal değişiklik arkasından dokunulmazlıkların kaldırılması arkasından çok ciddi bir oyalan HDP ile ilgili önce Anayasa Mahkemesinde şimdilik geri çevrilen bir dosya ama HDP'nin yöneticileriyle ilgili açılan davalar çok ciddi bir 18. maddeyle ihlal edilen tabloya da e, işaret ediyor. Ve önümüzde e, aslında ilk duruşması yapılan ve sonra e, usulü tartışmalarla e, ertelenen ayın 18'inde devam edecek HDP yönetimiyle ilgili açılmış bir dava var. da Hanım bu konuda da, ben bu konuda da e, duruşmaları izliyor. İsterseniz bu konudaki İddianameyi ve e, duruşmayı, e, önümüzdeki duruşmadaki e, gelişmeleri de çok kısaca değerlendirelim. Zamanımız ne kadar kaldı bilmiyorum ama. E, kısaca özetleyeyim. E, biliyorsunuz 6-8 Ekim e, 2014'te meydana gelen olaylarla ilgili olarak zaten 4 Kasım e, 2016'da e, HDP milletvekilleri e, ve eş başkanlar e, gözaltına olmuş e, Bu İlk tutuklulukta aslında ileri sürülen e, delillere ve suçlamalara dayanılarak e, tekrar bir soruşturma başlatıldı e, ve bu soruşturma kapsamında da bir iddianame hazırlandı e, ve ilk defa 26 Nisan'da e, duruşması yapıldı bu soruşturmanın. Toplamda 108 kişi HDP, MYK'da yer alan ya da e, bir dönem parti içinde çalışma yürütmüş toplamda 108 e, kişi yargılanıyor burada. Aslında 4 Kasım 2016 tarih suçluluk dosyasıyla e, aynı suçlamalar sadece suç isimli. Yani kanundaki suç isimleri değiştirilmiş vaziyette. Onun dışında genel olarak e, deliller, olgular ve suçlamalar e, neredeyse özellikle ilk suçlulukta e, ilk kez suçlanan kişilerle ilgili delillerle suçlanan de, kişilerle ilgili ileri sürülen delillerle aşağı yukarı aynı çok büyük bir kısmının milletvekillerinin ve diğer kişilerin, görev alan siyasilerin bu süreçte yaptığı ifade özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğü kapsamında kalan açıklamaları ve eylemleri olduğunu görüyoruz. Burada da aslında yine 18 ile ilgili olarak şöyle bir bağlantısı var bunun. İlk defa 20 Kasım 2018'de İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasına karar verdiğinde. Bu karar uygulanmaması, bu kararın uygulanmaması için bazı yöntemler geliştirilmişti. Tam büyük daire duruşması e, öncesinde demirtaş serbest bırakıldı. E, ondan sonrasında tam işte ceza mahsup edilecek ve serbest bırakılacakken aslında şüphelisi dahi olmadığı bir soruşturma kapsamında yani bu HDP MK'ya yönelik soruşturma kapsamında 20 Eylül'de 2019 tarihinde ikinci kere tutuklanmıştı ve biz de böylece böyle bir soruşturma olduğundan ve bu sürecin başlangıcından haberdar olmuştuk ve böylece bu 20 Eylül 2019'dan bu yana zaten ikinci tutukluluklar ki Hanım ve Selahattin Bey açısından devam ediyor ama Büyük Daire kararını verdiğinde 22 Aralık 2020 tarihinde bu sefer ee, ikinci tutukluluğu da kapsayan bir değerlendirme yaptı ve burada ikinci tutukluluk birinci tutukluluğun devamıdır aynı olgular ve deliller var dedi bizim en başından beri ileri sürdüğümüz e, şekilde bu sefer hani bu büyük daire kararında buna yönelik bir tespit yokmuş gibi sanki büyük daire kararı bunu da kapsamıyormuş gibi 8 gün sonra bir iddialanma hazırlandı az önce söylediğim gibi tamamen siyasi e, açıklamalar ve eylemlerle ee, dolu bir iddianame. 6-8 Ekim olaylarıyla e, HDP'nin tweetinin e, halkı sokağa çıkardığını, çağrı yaptığını iddia ettiği hükümetin tweetinin arasında bir illiyet bağı olmadığı aslında ortaya konulmuştu. Buna rağmen Büyük Daire kararında çürütülen delilleri de içeren bir e, iddianame karşımıza çıktı 8 gün sonra ve bu iddianame aslında halihazırda hazırda heyetin Duruşmaları devam ederken çok yoğun bir şekilde devam ederken 3 gün içerisindeki 600 e, sayfalık bir iddianameden ve e, çok uzun sayfalar süren bir tespit sonağından bahsediyoruz. 3 gün içerisinde bu iddianamede e, kabul edildi ve e, heyetin Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi yürütüyor bu dosyayı. Heyetin çok uzun süreler neredeyse 40 gün 45 gün sürecek şekilde toplu bir yargılama yapmak istediğini görüyoruz. 26 Nisan'da ilk duruşması yapıldı e, bu dosyanın. 108 kişi yargılandığı için e, ve bir o kadar da avukat temsil edeceği için e, duruşma salonunun buna göre ayarlanması istenmişti. Aslında salon çok büyüktü. E, fakat her bir sanığı yargılanan kişiyi temsil edebilecek kadar e, avukat içeri alınmadı. Bazı yargılanan kişilerin birden fazla avukat salonda bulunuyordu. Bazı kişilerin avukat, avukatları içeri giremedi. Ee, bunun bir adil yargılanma ve tabii ki savunma savunulma hakkı ihlali olduğunu dile getirdik. Herkesin bütün avukatların içeri alınmasını istedik. Fakat bu talep reddedilince e, ve bizim aynı zamanda söz alma taleplerimizde otomatik olarak, sistematik olarak reddedilince iki kere duruşma salonundan çıktık ve bizim yokluğumuzda aslında ilk duruşma e, görüldü. Onun dışında da Selahattin Demirtaş, Figen, yüksek daha ve e, Sırı Sıraya Önder gibi isimler seglisle bağlandılar duruşma salonuna. Çoğu zaman e, sesleri kapatıldığı Zaten iletişimde bir e, problem oldu. Ne onlar mahkeme salonunda sesi duyabildiler ne biz onların sesini duyabildik. E, Selahattin Demirtaş sürekli bir Kağıda sizi duymuyorum, görüntü gitti, ses gitti, söz almak istiyorum, beni bağlayın gibi kağıtlar yazarak tek bir teklânından talepte bulunmaya çalıştı ama bu taleplerde hiç dikkate alınmadı. Dolayısıyla aslında daha ilk baştan, en başından itibaren buradaki yargılamanın siyasi olduğu ve aslında burada adil yargılanma ilkelerinin dikkate alınmadan bir soruşturma bir kovuşturma süreci yürütüleceği ortaya konulmuş oldu. Buna dair tutanak da tuttuk ve hem duruşma sırasında hem de duruşmadan sonra heyeti reddettiğimize dair dilekçelerde bulunduk ama burada işte reddi hakim talepleriyle ilgili yargılanan kişilere sözlü olarak savunma yapmaları için süre verildi. Avukatların talepleri bu konuda yargılamayı uzatma amacı taşıyor diyerek reddedildi. Şimdi Ve şimdi e duruşma, duruşma. Ee, sanıyorum ayın 18'ine kaldı değil evet. mi? 17'si mi? 18'ine 18 kaldı. 18 Mayıs'ta başlıyor. Tabii. Evet. Şimdi iddianame de okunmamıştı sanıyorum. Vaktimizde kalmadı. Evet. İddianamenin evet. özeti okundu. Şimdi evet. göreceğiz nasıl bir duruşma olacak. Evet. Evet. Peki. O zaman Aylin Hanım vaktimiz doldu sanıyorum. <gülüyor> ee, bilmiyorum siz programın başında söylediniz mi ee, bayram işte Ramazan bayramı? Bununla ilgili de hakikaten şöyle bir temennide bulunmak istiyorum. Yani bayramlar işte barışı, karşılıklı, hoşgörüyü ve küslerin, dargınların barışmasını sağlayan özel günler, özellikle dini bayramlar. Ben de bütün cezaevinde bulunan, bütün tutuklu bulunan, hükümlü bulunan insanlar için... Adaletli bir dünyaya, adaletli bir Türkiye'ye kavuşmak için bir vesile olsun diyorum. Daha evvel çıkan bir infaz yasası vardı biliyorsunuz. Ve bu infaz yasası aslında katillere, çetelere, mafya liderlerine af getirdi. Ama siyasilere, düşüncelerinden dolayı yargılananlara bu af gelmedi. Yani bireylerin zarar gördüğü, Hallerde devlet bireyler adına o kişileri affetti. Kapının dışarıya cezaevinin dışına koydu. Ama devlete karşı olan muhalif düşüncelerden dolayı cezaevinde bulunan insanlar içeride biz yani ben bu bayramın hem siyasiler hem ülke hem yurttaşlarımız açısından bir barışa vesile olmasını barışa katkıda bulunmasını temenni etmek istiyorum doğrusu. Bize düşen de bu güzel e, temenniye istirak etmek. E, ben de herkese en iyi dileklerimi sunuyorum. ben Hanım teşekkür ederim. Selahattin Bey teşekkür ederim. Bütün e, açık radyoya iyi bayramlar diliyorum. Evet ben Hanım çok teşekkürler. Dilinize ben sağlık. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de iyi bayramlar diliyorum herkese. Evet. E, yeni bir açık e, radyonun yeni bir hukuk güvenliği programında tekrar buluşmak üzere. Açık radyoda emeği geçen bütün arkadaşlara ve Selahattin arkadaşımıza, Selahattin Çolak arkadaşımıza emekleri için, çabalar için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, tekrar iyi bayramlar, hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel.